Türkiye'deki cemaatleşme ve diğer cemaatleri dışlama gibi konularda ne düşünüyorsunuz? Cemaatleşme e, bir sosyolojik vaka olarak farklı bir şey, e, İslami bir gereklilik olarak daha farklı bir şey. İslami bir gereklilik Türkiye şartlarında sosyolojik olarak bir takım arızalar doğuruyor mu? Evet doğuruyor. Yani biz Müslümanlar olarak ümmeti Muhammed olarak cemaat halinde yaşamakla mükellefiz. Efendimizin bize emri budur. Geçen dönem hadis-i şerifleri okuduk. Cemaat olmak, birlikte olmak, sevada azama tabi olmak diye efendimizin talimatları var. Fakat Türkiye'deki sosyoloji cemaat olmayı diğer Müslümanlardan ayrışıp ayrı bir Müslümanlık tarzı benimsemek şeklinde genellikle önümüze koyuyor. Yanlış olan budur. Her cemaatin e, sevdiği bir lideri olur. O liderin arkasından gider. O liderin tavrı, tarzı, üslubu e, diğerlerine benzemediği için daha çok hoşuna gidebilir. Bunlar insani şeyler. Ama bunu bir ayrışma vesilesi e, yaparsak yanlış burada ortaya çıkıyor. Ben şimdi şahsen Türkiye'deki her kesime, kendisini Müslüman olarak ifade eden herkese e, diyorum ki eğer ehl-i sünnet vel cemaat kimliğimiz küçük celi cemaat kimliğimizin önünde değilse problem var. Bana birisi dese ki e, filan tarikata mensup, filan cemaate mensup veya ne bileyim falan e, gruba mensup hiç fark etmez. Ehl-i sünnet vel cemaat olmak mı yoksa küçük cehli cemaat olmak mı? Ehl-i sünnet vel cemaat olmak derim demek zorundayım. Ehl-i sünnet vel cemaatin ilkelerini, hassasiyetlerini, önceliklerini, küçük cehli cemaatin ilkelerine, hassasiyetlerine, önceliklerine tercih etmek zorundayım. Bunu yapmıyorsak başta kendi inancımıza hıyanet ediyoruz demektir Benim grubum diğerlerinden daha güzel, daha üstün, daha doğru. Onlar bana gelsin. Ben en doğrusunu yapıyorum. Böyle bir şey olmamalı. Çünkü Türkiye'de bizim meselemiz küçük C'li cemaat meselesi değil. Ehli sünnet vel cemaatteki cemaat meselesidir. Bunu önceleyebilirsek, bunu öne alabilirsek diğerleri hizmet metotlarıdır, tarzlardır, tavırlardır, hiçbir sakıncası yoktur, insanidir, hatta İslamidir. Ama ne zaman ki o bunun önüne geçer, o zaman arıza başlıyor işte.